Müzekkin nüfus, nefislerin terbiyesi, Kutbül Arif'in Eşrefolu Rumi Hazretleri, Mürşidi Kamil'in vasıfları. Kitabın müellifi fakir şunu der: On yedi şeyhe yetiştim, her birine hizmet ettim. Bunlardan dördü Kamildi. Şeyhliğe layık ve yolları paktı. Diğerlerinin yolları bulanıktı. Kendileri daha yolun başındaydılar. Talibi alıp götüremez, yolda bırakırlardı. Bir şeyhten diğerine geçtim. Böyle böyle birçoklarına hizmet ettim. Sonunda şeyhlerin sultanı, Şeyh Muhyiddin Abdülkadir-i Geylani'nin Kuddise sırruhu, Oğlunun torununun torununa, Şeyh Hüseyin'e bağlandım. Onun yanında sülükümü tamamlayıp, Maksadıma erdim. Şeyh Bayezid-i Bistami, Kuddise sırrıhu şöyle der. 99 şeyhe hizmet ettim. Cafer-i Sadık hazretlerine bağlanmasaydım, Nihayette imansız gidecektim. Ey Aziz! Bu hususta, yalan yere şehlik davasını güdüp, insanları aldatan şeytanlar çoktur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yukarıda aktarılan bir hadis-i şerifte, yerde doğru bir çizgi çizip, bu hak yoldur demiş, sonra o çizginin sağına ve soluna başka çizgiler çekerek, bu yollarda şeytanın yollarıdır. Bu yollardan her birinin başında bekleyip, insanları kendine çağıran bir şeytan bulunur buyurmuştu. Şeyhlik, iddia ve şöhretle olmaz. Mürit ve seveninin çokluğuyla gerçekleşmez. Kavgada üstün gelmekle, kuru gürültü çıkarmakla şeyh olunmaz. Hazreti Nuh aleyhisselam, nebilerin şeyhiyken halkını, 9 yıl boyunca Hakk'a çağırdı. Ancak 90 kişi davetine uyabildi. Müritlerin çokluğuna itibar edilmez. Şehliğin gerektirdiği terbiyeye sahip olmak lazım. Bu terbiyeyi alıp şehlik makamına gelmeden şehlik yapılmaz. Şehlik erlik makamıdır. Tam erlik ve yarım erlik olmak üzere iki mertebesi vardır. Tam erlik makamına gelmeden şeyhlik yapılmaz. Erlik mertebesi nedir? Tam erlik nasıl olur? Sana anlatayım. Mesela biri, iki cihanı ayağının altına alsa, kendisinin geçmiş ve gelecek hallerine vakıf olsa, batınındaki sırlarını da bilse, o henüz kamil değildir. Erlik makamının tümünü elde etmiş sayılmaz. Tam er olmadığından irşadı doğru olmaz. Mürşidi Kamil bunun da ötesindedir. Hakktiâ'nın zatına ve sıfatına ait ilimlere sahiptir. Mürşidi Kamil’in sahip olduğu bu ilim gizlidir. Zahire dair ilimler, bu ilmin yanında okyanusta damla gibidir. O ne tuhaf bir dalgıştır. Daldığı deryaların her damlası derya olur. Her bir deryada bin bir umman. Ey Aziz! Şunu iyi bil. Talip olup şeyhe bağlanmayı murad eden, öyle bir şeyh seçmeli ki, bu şeyh, ile bu yolları yürümüş, gidip gelmiş olmalıdır. Ayrıca, önceden birçok müridi de götürmüş olması gerekir. Ancak böylesi insanlara mürşiddik yapabilir. Şeyh olarak kabul edilecek zatta şu özelliklerinde olması lazımdır. Her şeyden önce kendinden mecazi olan vücudundan vazgeçmeli, tamamıyla fani olmalıdır. Hakiki vücuduyla mevcud olmuş, talip ve müritlik makamlarını geçmiş, matulup ve muratlık makamlarına erişmiş, Hakka murad olmuş olmalıdır. Böyle olmalı ki, şehliğinden fayda görülsün. Şeyhlerin iki yönü bulunmalıdır. Bir yönleriyle halka, diğer yönleriyle de hakka dönük yaşamalıdırlar. Hak'tan alıp, halka verebilmelidir. Bir başka özellikleri ise, hakiki bir gönle sahip olmalarıdır. Gerçek bir kalbi taşımaları, Hakiki kalp, yerden ve gökten yücedir. Böyle gönüller, arştan ve kürsiden geniştir. Sonları yoktur. Ancak sonsuz olan ebedi olana erişir. Sonsuz olan, sonsuza görünür. Hak diyeyle bu gönülleri şöyle bildirir. ''Yerlere ve göklere sığmadım. Arşa ve kürsüye sığmadım.'' Mü'min kullarımın kalbine sığdım. Hak Teâlâ, mürşid olacak şahsın, zahiren nasıl olması gerektiği hususunda da şunları haber verir. Onun işiten kulağı, gören gözü, konuşan dili, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Evet, bu mertebelere varmayanın şehliye liyakati yoktur. Şeyh olarak kabul edilecek şahsın bir diğer özelliği şudur. Cahil değil, alim olmalı, Hak Teâlâ'nın emir ve yasaklarını bilmelidir. Bu kadarcık ilmi olmazsa kurtuluşa vesile olamaz. Mürşid, anlatılan bu vasıflara sahip olmak durumundadır. İlimsiz süluk edenlerin çoğu sapıklığa düşer, kendilerini kurtaramaz. Önce bir miktar ilim öğrenmek gerekir. Hak Teala şöyle buyurur. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Allah için ilim okumak ve okutmakla hak yoluna süluk etmek aynıdır. Özellikle sufiliğe heveslenen kör cahil kalmaktan korkmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Âlemin yıkılması, dinin harap olması şu üç taife yüzündendir. Cahil sufiler, fasık alimler ve zalim idareciler. Cahil sufiler, dinde kurtuluşa veya bozguna sebep olan şeyleri bilmez, kendi dinleriyle birlikte insanların dinine de zarar verirler. Bu gibilere asla uyulmamalıdır. Şeyh olacak şahıs alim olmalıdır demiştik. Alimler de iki çeşittir. Birincisi zahir ilimlerin alimleridir. Okuyup çalışarak, gayret ederek ilim öğrenmişlerdir. İkincisi batın ilminin alimleridir. Nefslerini teskiye ve kalplerini tasfiye etmeleri sebebiyle keşif yoluyla ilim sahibi olmuşlardır. İster gayret ederek, isterse keşif üzerinden ilim sahibi olsunlar, iki sınıfta alimdir. Bu sınıflara dahil olmayan kara cahiller asla şehlik yapamaz, yapmamalıdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cahil sufiler dediği bunlardır. Şeyh olacak kişi meczub epter olmamalı, meczub salik olabilir. Mezzub-ı şudur. İlahi cezbeyle beşeri alemden kopmuş, cezbe halindedir. Beşeri aleme tekrar döndürülürse şehliğe yarayabilir. Mezzub-ı salikse ilahi cezbelerden biriyle beşeri alemden kopmuş, fakat Hak Teala'nın kullarını irşad edip onları kemale erdirmek üzere bu noksanlık yurdu olan dünyayı tercih etmiştir. Beşeri âleme geri gönderilmiş ve bir mürşid-i kâmili icazetiyle irşad tahtına oturmuştur. Allah ona rahmet eylesin. Şeyh Attar der ki, Kemal için noksan evine eylemiştir ihtiyar. İnsanları kurtarmaya memurdur ol bahtiyar. Şeyh olarak kabul görecek kimsenin bir başka özelliği de, halin nuruyla sarhoş olmaktan kurtulmuş olmasıdır. Zira, hal nurunun sarhoşluğunu, hak nuru giderir. Hal ehli olan, tasarruf ehli olamaz. Mürşid olacak kişi, tasarruf ehli olmalıdır ki, müridin halini kontrol edebilsin. Halbuki, hal ehli olan, Parmak gibi kararsız olur. Çoğu zaman bulanıklıktan kurtulamaz. Şehlik makamı deniz gibi olmayı gerektirir. Hiçbir şey onları bulandırmamalı, değiştirmemelidir. Hale maruz kalıp kaybolan şehlik yapamaz. Bu yüzden Allah ona rahmet eylesin Bayazidi Bistami bulanmamak için deniz gibi older. Şeyh ve mürşid olan hali ve vakti kendine uydurur. Kendisi hale ve vakte, zamana ve mekana tabi olmaz. Şeyhimiz Gavs-ı Rabbani, Kutbus Semedani, Sultan Abdülkadir Geylani, Kuddise Sırrıhu, hali, zamanı, mekanı ve vakti kendine tabi eder, onları döndürürdü. Müritlerin hallerini, zamanlarını ve mekanlarını çevirir, bunları kendilerine tabi ederdi. Bunu nasıl yapardı? Zamanı nasıl kendine tabi kılardı? Mesela, on yılda, yirmi yılda ele geçebilecek şeylere bir saatte kavuşur, müritlerinin bunlara kavuşmasını sağlardı. Mekanı ise şöyle kendine tabi ederdi. Bir veya iki yıllık yolu bir adımda katederdi. Zamanı kendine tabi etmesinden müritlerine veya başkalarına zaman konusundaki tasarrufundan misaller vereyim. Birkaç misal getireyim. Gerisini sen anla. Böylelikle evliyanın bu gibi hallerini görüp duyduğunda inkar etmeyesin. Mürşidi kamiller dilediklerinde. Daha Çok Şey Yapabilir Akıl Hayrette Kalır